Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala resulillah. Sevgili dinleyiciler, peygamberimizle ilgili programlar e, geçen yıllara oranla hem kalite hem kemiyet e, sayı itibarıyla e, hayli sevindirici boyutlarda, e, çok yönlü değişik kuruluşların peygamberi hatırlatan, onu gündeme getiren, Değişik yönleriyle onun özelliklerini ve güzelliklerini topluma yansıtmaya, anlatmaya çalışan e, güzel programları cidden insanımızı sevindiriyor. Hepimiz seviniyoruz. Sadece İstanbul'da değil, Anadolu'nun en küçük ilçelerine kadar bu tür programların yaygınlaşması, insanların sahte önderlerden, sahte liderlerden, sahte kahramanlardan kurtulmak için bir çırpınış içerisinde bulunduğu ve esas lideri, esas rehber ve kılavuzu bulmanın bir sevincini başkalarıyla paylaşmanın güzelliklerini sergiliyorlar. Dolayısıyla geçen hafta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme imanla alakalı ona sevgi ve itaat etmeyle alakalı e, konumuzu bu haftada inşallah e, devam ettirmek istiyoruz malum ki peygambere iman etmek iman esaslarının ikinci temel esasıdır tevhid ve şehadet kelimelerinin ikinci cümlesi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna Gönlümüzün her zerresiyle inanıp, bütün organlarımızla üzerimize düşen görevi bu konuda da yerine getirme sözü vermektir. Peygamber'e ve peygamberlere iman etmeden bir kimsenin mümin olması mümkün değildir. O yüzden ehli kitabın da peygamberimize inanmadıkları için alimlerin hemen hepsinin ittifakı gibi... Bir iki modernist zihniyetteki insanların dışında şarttır. Dolayısıyla peygamberimizin peygamberliğine inanmayan ona tabi olamayacaktır. Peygamberimizin peygamberliğine inanmayan kimse Kur'an'a da tabi olmayacak ve gerçek dinin İslam'ın özünden de mahrum kalacağı, İmanına şu veya bu şekilde bilinçli bilinçsiz mutlaka şirk karıştıracağı amel yönüyle, davranış yönüyle de Allah'a tümüyle itaat ve ibadet edemeyeceği bir vakadır. O yüzden peygamberi devreden çıkartmaya çalışan, onun sünnetlerini ve sahih hadislerini yok saymaya kalkan anlayışlar Kur'an'da da imanın özünde de ...kendilerine yer bulamayacaklardır. Evet, peygambere iman etmek... ...onu önder kabul etmek... ...onu örnek ve lider kabul etmektir. Peygamberler... ...tarihte bolca örnekleri görülen... ...filozoflar gibi değildir. Sosyal ve siyasal önderler gibi değildirler. Peygamberlerin tümü... Örnek insanlardır. Sadece işin teorisiyle yetinmemişler, en doğruyu, en güzeli Allah'tan getirdikleri gibi, onun nasıl yaşanacağını, topraklara Allah'ın hükmünün nasıl hakim kılınacağını, en güzel şekilde gösterme gayreti, cehdi içinde olmuşlar. Dolayısıyla sadece teorisyen değil, Aynı zamanda büyük bir önder, yol gösteren, rehber olan, örnek yaşayışıyla toplumu dirilten bir canlı kitap, canlı vahiy konumuna gelmişlerdir. O yüzden her türlü riski göze almış, toplumun önüne düşmüş, kimileri şehit olmaktan, hapislere atılmaktan, her türlü işkence ve çileleri göze almaktan en küçük çapta yılgıllık göstermediği için kimileri dünyada şehit olmuşlar, kimileri de canlı şehit gibi şehitlerin arkasından geleceği bir çizgiyi hayatlarında her türlü fedakarlığı göstererek ispat etmişlerdir. Evet. Toplumların içlerinden çıkan, onların kardeşleri konumunda olan liderlerdir peygamberler. İthal kurtarıcı değillerdir. Toplumu tanımayan, onların doğrularını yanlışlarını tespit edemeyen, uzaktan kumandalı veya uzaktan insanları yöneten kişiler değil. Toplumdan birer bireydirler, birer parçadırlar. Dolayısıyla içlerinden biri olarak o toplumu Allah'a hakkıyla kulluk yapmaya, toplumlarını çok iyi tanımanın avantajlarından yola çıkarak peygamberler böyle bir özelliğe sahiptirler. Sevgili dinleyiciler, peygamberlerin tümünde olan beş temel özelliği hepimiz biliriz. Çocuklarımıza daha Kur'an okuma Öğretme yaşlarında e, onlara da öğretiriz. Peygamberlerin tümünün sahip olduğu temel özellikler doğruluk ki Arapçasıyla sıdık denilir. Emanete ihanet etmeden tüm emaneti riayete emanetlere riayet eden aynı zamanda emanetin ikinci anlamı olan güvenilirliği tümüyle üzerinde taşıyan salih, güvenilir, yalan söylemeyen, ihanet etmeyen, Allah'ı haşa kandırmaya kalkmayan, toplumu ve kendini kandırmaya kalkmayan tümüyle emin insanlardır. Aynı zamanda toplumu çok iyi tanıyan, akıllı, zeki, ferasetli ve basiretli insanlardır. Arapça ifadesiyle fetanet sahibidirler. Toplumlarının en zekisi veya en zekilerinden biridirler peygamberler. Hazır cevaptırlar. E, kafalarından uydurarak bir şey söylemekten e, gereksiz yere insanlara kendilerini ayrıcalıklı göstermekten uzak ama akıllarını en iyi şekilde kullanıp vahyi en doğru, en güzel şekilde açıklayabilen insanlardır peygamberler. Yine peygamberler özellikle büyük günahlardan puta tapmak gibi, şirke gitmek gibi, Allah'ın açıkça haram kıldığı yasaklara, Ulaşmak gibi günahlardan uzaklaştırılmış, Allah tarafından korunmuş insanlardır. Daha küçük yaşlarından itibaren Allah'ın ismet sıfatına muhatap oldukları için onlar puta tapmayan, şirk üzere bulunmayan e, insanlar olarak temayüz etmişler. Peygamberlikleri boyunca da günah işlemekten korunmuşlar. Allah'ın ismetiyle, korumasıyla e, hata ettiklerinde bir insan olarak, beşer olarak sürçtüklerinde hemen vahiyle düzeltilmişler, hatalardan arındırılmışlar. Dolayısıyla örnek şahsiyet olmalarının bir gereği olarak günahsız insanlar konumuna gelmişlerdir. Ayrıca beşinci sıfat olarak onlar Allah'ın kendilerine bildirmesini istediği tüm vahyi hakikatleri insanlara ulaştırmışlar. Yani tebliğ etmişler, insanlara hakkı öğretmişler. Bu yüzden kınamacının, kınayıcının kınamasından korkmamışlar. Allah'ın risaletini tebliğ etmek için Allah'tan başka kimseden korkmadan korkmadan, Görevlerini hakkıyla ifa etmişlerdir. İşte bu beş özellik, yani Sıdık, emanet, fetanet, ısmet ve tebliğ özellikleri peygamberlerin varisi, mirasçısı olan samimi müminlere de dava adamı İslam'ın hakikatini toplumlara anlatmaya ve örnek Yaşayışıyla göstermeye çalışan insanlar içinde temel vasıflar olmalı. Hepimiz peygamberin hakkıyla ümmeti olmak istiyorsak bu sıfatlara sahip olmalıyız. Yani dost doğru olmalı, güvenilir olmalı, emanetlerin hiçbirine maddi ve manevi tüm emanetlere ihanet etmemeli, akıllı olmalı, aklımızı kullanmalı. Kur'an'ı aklımızla iyi anlayacak, doğru kavrayacak, topluma da doğru şekilde aktaracak ve hakim kılacak şekilde aklımızı naklimizin istikametinde güzel bir şekilde kullanmalı. Akıllı, ferasetli, basiretli olmalı. Aynı hatayı ikinci defa tekrar etmemek için gayret sarf etmeliyiz. Yine bunun yanında e, peygamberler Allah tarafından korunmuşlardır ama beşer olarak günaha girmemek için her türlü gayreti sarf etmişler. Buna rağmen küçük hatalarından dolayı günde yüz defa gibi ısrarla çokça Allah'tan istiğfar etmişler, tövbe etmişlerdir. Biz de günah işlememek için peygamberlerin bu gayretini Üzerimize alarak, Büyük günahların tümünden kaçınacak, Farkında olduğumuz günahların yanına bile yaklaşmayacak, Farkında olmadan işlediğimiz hatalardan, Veya beşer olarak, Unuttuğumuz, yanıldığımız veya nasılsa, Şeytana uyarak işlediğimiz günahlardan, Hemen tövbe edecek, Günahlarda ısrar etmeyecek, Ve istiğfara samimi bir gönülle, Devam edeceğiz. Yine peygamberlerin sıfatı olan tebliğ sıfatını, Allah'ın ve Rasulünün bize ulaştırdıkları doğru yolunu insanlara ulaştırmak için, her doğru yolu, her güzel metodu tatbik edeceğiz. İnsanlara insanlara ulaştıracağımız en güzel, en doğru, en kıymetli özelliğin, Allah'ı ve Rasulü tanıtmak, Allah'ın ve Rasulünün yolunu onlara tanıtmak şeklinde doğru bir dini, doğru bir özellikle tebliğ etme sıfatına sahip olmaya çalışacağız ki bu özelliklerle peygamberleri ve başta peygamberimizi sevmiş olma, olma ve o güzel yoldan gitmiş olma, ee, sevdasını ispat etmiş olacağız Yoksa kuru kuru Peygamberlere iman ettim Ya da onları çok seviyorum Demek Yeterli olmayacaktır Onları örnek almadığımız Onların mirasına sahip Çıkmadığımız Onların bize ulaştırdığı Mukaddes emanete ihanet etmemek için Bütün gücümüzü sarf etmediğimiz Müddetçe kuru kuruya sevgi bizi kurtarmayabilecektir. Zaten sevgi itaat sözüdür. Sevgi bedeli olan bir anlayıştır. İşte peygamberlerin mal ve mülk miras bırakmadıklarını, Allah'ın dost doğru yolunu bize ulaştırdıklarını, ilmi, vahyi, Kur'an'ı, peygamberi, hayatı bize miras olarak sunduklarını unutmadan bu mirasa sahip çıkmak, bu güzel emanetlere ihanet etmeden sahip çıkmak mecburiyetimizi tekrar bu vesilelerle hatırlamış olalım. Her dönemde insanların peygamberlere, peygamberi düsturlara, peygamberin insanlara ulaştırdığı vahyi hakikatlere ihtiyacı vardır. Günümüzün ihtiyacı da gerçekten cahiliyelerin en koyu karanlık döneminde olduğundan daha az olmayan bir şekilde ihtiyaç hissetmektedir. Sahte liderlerin, sahte kurtarıcı ve kahramanların elinde inim inim inleyen ve Allah'ın indirdiğinin dışında kurtuluş yolu arayan insanların e, imdat sesleri arasında kurtuluş Çığlığı insanlara Allah'ı ve Resulünü tanıtmak o sevgiyi insanlara ulaştırmak olacaktır. Evet her dönemdeki ihtiyaçtan daha az, az olmamak şartıyla günümüzün tüm insanlığı da Allah'a ve Resulüne peygamberlere büyük ihtiyacını Yaşayışıyla, davranışıyla, bunalımıyla, stresleriyle, ekonomik, sosyal ve siyasal çalkantılarıyla göstermektedir. O yüzden insanlara ihtiyaçlarının peygambere ve onun getirdiği mesaja temel muhtaç olduklarını, onun dışındaki ihtiyaçların bu kadar önemli olmadığını söyleyebilmek, anlatabilmek bize düşmektedir. Evet, peygamberlik bir örneklik kurumudur. Soyut ve sadece e, nutuk atmayla gösterilen bir yol değil, sadece bir düşünce sistemi, sadece bir teori değil, tedrici bir şekilde, pratik hayatlarına yansıyan şekilde vahyi hayata taşımanın, hakim kılmanın en güzel e, prensiplerini, en güzel nazariyesi olduğu kadar ameliyesini de pratiğini de peygamberlerde görmekteyiz. Evet, insanlar hiçbir dönemde kendi kafalarından dost doğru yolu, sırat-ı müstakimi, hak dediğimiz bütün insanların uzlaşabileceği, bütün insanlara göre değişmeyen, çağlara, zamana ve coğrafyaya göre değişmeyen mutlak doğruyu kendi kafalarından bulamazlar. O yüzden peygamberlerin Allah'tan getirdiği, dost doğru yol olan İslam'ın temel esaslarına her dönem insanların muhtaç olduğu gibi günümüz insanları da kendi bu kadar arayışları içerisinde dost doğruyu bulamadıklarını itiraf etmek ve vahyi hakikatlere teslim olmak aklı selimini göstermek zorundadırlar o yüzden sevgili dinleyiciler rehberlere önderlere gerçek kahraman ve gerçek liderlere insanların aralarından çıkan onlar gibi beşer olduğu halde hata yapmayan Yaptıkları beşeri hataları Allah tarafından düzeltilen insanlara mutlaka e, ulaşmaları, o insanların ölçülerine uymaları, diğer liderler o rasullerin izinden gittiği kadar, gittiği oranda, gittiği e, şekil ve özellikte ancak kabul edilebileceği itiraf edilmeli ve bu anlayışla her türlü beşeri ideolojiler, beşeri buluşlar, demokratik, laik ve diğer unsurlar Allah'ın vahyine, rasullerin mesajına uymadığı müddetçe insanların ölçüsünün olamayacağı, hak prensipler kabul edilemeyeceği bir kez daha Peygamberin şu veladetinin kutlanıldığı, kutlu doğum haftalarının alabildiğine hız kesmeden devam ettiği şu günlerde tekrar gündemimizin başına oturmalıdır. Evet, peygamberler olmasaydı, peygamberimiz yaşamasaydı, insanlar dost doğru yolu, hak ve hakikati bulamazlar, Allah'a nasıl kulluk ve ibadet edileceğini bilemezler, İnsanları nasıl yönetecekler, kendilerini nasıl yönetecekler bilemezler, dost doğru bir şekilde yaşayamazlardı. Hala Allah'ı ve Rasulünü tek ölçü kabul etmeyen insanlar hala dost doğruyu bulmakta, doğruyu kendi hayatında gösterip yaşamakta da acizliğini e, diliyle değilse bile haliyle hep haykırmakta, çığlıklarıyla insanlara e, göstermektedir. O yüzden ölçüyü koyan Allah'tır. Doğruyu tespit eden odur. İnsanlar akıllarıyla ancak o doğrunun hikmetlerini kavrayabilir. O doğruyu e, günlük hayata, şahsi ve sosyal hayatına nasıl yansıtabileceğini değerlendirebilir. Yoksa insanlar kendi kendine e, mutlak doğruyu ölçü olarak koyabilecek durumda değildir. O yüzden peygamberler de kendi kafalarından doğruyu bulmuş e, insanlara kendi doğrusuna davet etmiş e, kişiler değildirler. Allah'ın seçtiği vahiyle dost doğru hakikati onlara direkt olarak e, bildirdiği insanları Allah'ın bildirdiği hakikatlere tebliğ etme göreviyle onları görevlendirdiği şahsiyetlerdir peygamberler. Evet sevgili dinleyiciler. Demek istiyorum ki peygamberimiz ve diğer peygamberler olmasaydı insanlar mutlak olan doğru yolu, güzel yolu, istikamet üzere olan cennetin yolunu dünyada birbirleriyle, en güzel şekilde yaşayabileceği yolu bulamazlar e, ve güzellikten mahrum olurlardı. Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberler olmadan insanlık nasıl öğrenecek? İnsanlarla ilişkilerini nasıl dost doğru hale getirebileceklerdi? Uydurma, batıl dinlerin, emperyalizm veya sömürücülüğün İnsanları istismar etmek, onları kendilerine kul ve köle yapmak durumunda olan sahte reçetelerin, sahte kurtarıcı ve ideolojilerin e, esaretinden tarihte kurtuluş yolunun peygamberi risalet ve onların gösterdiği vahiy hakikatler olduğu gibi ...günümüz ve kıyamete kadar insanlar için de bu hakikat değişmeyecektir. O yüzden peygamberler canlı vahiydir, canlı kitaptırlar, muazzam, muhteşem örnektirler. Bizim gibi beşer oldukları için bizim her yönlerine uyabileceğimiz, her yönlerini örnek alabileceğimiz özelliktedirler. İstisnaların dışında... E, peygamberlerin kendilerine ait e, diğer insanları bağlamayan durumları vardır ki Kur'an bunu ben ancak sizin gibi bir beşerim ama bana vahy olunuyor ifadesiyle bildirir vahyin dışında Allah'la arasındaki peygamberlik özelliğinin dışında e, onların davranışları yaşayışları tümüyle bize örnektir ve bizim içimizden, bizden biri olarak gönderilen insan peygamberleri örnek almamız için e, Allahü Teala melek peygamber yemeyen içmeyen e, ilahi özellikleri olan bir peygamber olarak göndermemiş ancak bizim gibi bir insan peygamber göndermiştir ki insanlar Meleklere nasıl tabi olacaklar? Melekleri nasıl örnek alacaklar? Çünkü melekler insan olmadıkları için insanlara tümüyle örnek gösterilmeleri mümkün değildir. Peygamberler de beşer olma durumunda olmasalar diğer insanlardan bir insan olmamış olsalardı diğer şahıslar da biz bizden farklı olan, bizim gibi insan olmayan bir kişiye nasıl uyalım, nasıl onu örnek alalım diye mazeret sunabilirlerdi. Dolayısıyla bu mazeretleri geçerli değildir. Çünkü bizim cinsimizden bir insan peygamberle e, Allah bizleri e, muhatap kılmış, bizim içimizden çıkan, ee, ama Allah'ın seçtiği çalışmakla o seviyeye ulaşılmayacak peygamberliğe e, insanların ihtiyacını bilerek e, onları sunmuştur. İşte bu anlayışlarla peygamberlerin tümüne iman ediyoruz. Aralarında bir fark gözetmiyoruz. Bütün peygamberlerin İslam peygamberi olduğunu, Allah'ın mutlak doğrularını tebliğ ettiklerini biliyoruz. Kendi kafalarından bir ideoloji ortaya katmadıklarını, kendilerine kendi çıkarlarına davet etmediklerini biliyoruz. Ee, o yüzden e, hiçbir peygamber insanlardan ücret istememiş, karşılığını sadece Allah'tan istediklerini e, ısrarla vurgulamışlar ve e, menfaatlerini değil tam tersine Allah yolunda her türlü zahmeti öne alacak Allah yolunun en büyük fedakarlıklar, fedakarları insanlar konumunda bulunmuşlardır. Evet her peygamber kendi zamanının ve toplumlarının özel, peygam özel problemlerine özel dertlerine sıkıntılarına mutlaka parmak basmış neşter vurmuştur örnek vermek istersek söz gelimi bazı peygamberlerin toplumlarındaki problemlerinden yola çıkarak bu mesajlarını bir iki cümleyle ifade edebiliriz Hz. putlaştırılanlara, heykellere salih insanların bile olsa hatıralarına aşırı sevgi, saygı duyularak onlara aşırı sevgi ve saygı durulma noktasına yani putlaştırılma e, problemine en güzel çözüm getirmek için tüm putları reddetmiş diğer peygamberlerde olduğu gibi tevhidi vurguları öne almış ve insanları e, putların egemenliğinden çıkartarak Allah'ın hakimiyetini e, ölçü olarak insanlara ulaştırmıştır. Köşklerde, villalarda zevk ve sefa süren dünyevileşmiş e, zengin tiplere gönderilmiş olan Salih Aleyhisselam işte e, maddi zevklerin ve dünyevi imarların aldatıcı özellikleri konusunda insanlara mutlak doğruyu Sade bir dini ve müstekbirlik ve müstezaflık sömürücülük ve ezilme kendilerine taptırılan ve kendilerine tapınılan gibi insanların iki büyük sınıfa kategoriye ayrılıp bir kısmının ezen bir kısmının ezilen olmasına giden yolu tıkamak için Salih Aleyhisselam öncelikle müstekbirlere bu e, yolları terk edip Allah'ın vahyine eşit insanlar olarak uymalarını anlatmıştır. Yine Lut Aleyhisselam kendi toplumunda çok yaygın olan cinsi sapıklıklara, e, homoseksüellik ve ahlaki yozlaşmalara ısrarla karşı çıkmış ve insanlara doğru bir dini tevhidi anlayışı aynı zamanda doğru ve güzel bir ahlaki özellikle beraber e, yaşamaları gerektiğini insanlara sunmuştur. Söz gelimi e, Süleyman Aleyhisselam ve Davut Aleyhisselam gibi, Aynı zamanda hükümdar peygamberler müstekbirlerin saltanatlı yaşayışlarına yeryüzünde kendi kendilerine egemen olarak insanları kullanabilecek, onlara tanrılık taslayabilecek durumlardan sakınmanın en güzel yolunu kendileri hükümdar oldukları halde çok sabreden, çok şükreden, çok Kulluk ve ibadet yapan birer mütevazi peygamberler olarak Süleyman ve Davut Aleyhisselam'ın hem yaşayışlarıyla hem de tebliğleriyle nasıl zengince Müslüman yaşanılabilir, nasıl büyük mülke ve saltanata sahip olduğu halde tevazu içinde Allah'a kulluk yapılabilir, bunları insanlara öğrettiklerini biliyoruz. Yine, Allah'a yeryüzünün tümünde hakim olarak inanmayan tanrı taslaklarına, kendisini tanrı yerine koymaya kalkan firavunlara Hazreti Musa tebliğ ederek e, bu tür tanrısal özelliklerin insana ait e, bir konum olamayacağını görüyoruz. E, Tek ilahın sadece Allah olduğunu insanlara anlatabilmişler, sunabilmişlerdir. Söz gelimi Şuayb Aleyhisselam'ın günümüzün materyalist sistemi gibi o günde kapitalist ve materyalist anlayıştaki toplumlarına, ölçü ve tartıdaki ve diğer konularda adaletsizliği insanlar arasındaki problemlerden bir problem Ciddi bir problem olarak e, onları gösterip Allah'ın hükmüne davet etmiş adaletli bir ölçüye e, insanları ulaştırmak için istismarcı zihniyetlerin kapitalist ve maddeci zihniyetlerin çıkmaz yol olduğunu ilahi çizgiyle ancak adaletin ve e, insanlar arası doğru ilişkilerin olabileceğini şu Aleyhisselam gibi e, bu konuları öne çıkartan toplumlarındaki bu problemleri de tevhidi problemlerle birlikte değerlendiren örneklikte de görebiliyoruz. Yine kölelik kölelik ve sınıfsal e, problemlerin e, toplumun e, ırkçılıkla ve kralların e, egemenliği altında ezilmesiyle ilgili e, Müstezaf e, insanların e, nasıl kurtulabileceğini e, Hz. Yusuf e, kölelikten e, e, her türlü e, eziyet hayatını yaşadığı zindandan yola çıkarak aynı zamanda da yönetimin en üst seviyesine ülkede e, ondan daha sözü geçen bir yöneticinin olmayacağı bir melikliğe ulaşarak göstermiş ve tevhidi hakikatleri bu tür toplumsal problemlere çözüm getirecek şekilde insanlara ulaştırmıştır. Yine ruhu inkar eden maddeci ve materyalistlerin bu anlayışlarına daha doğarken ve ondan sonra bolca gösterdiği mucize ve sunduğu reçete ve tavsiyelerle Hz. İsa tevhidi hakikati ve ruhun inkar edildiği dönemdeki e, maddeci zihniyeti ruhi özellikleri öne çıkartarak sunmuştur. Yine her türlü kötülüğü benimseyenlere ahlaki, idari, ideolojik, zihinsel ve inanç yönüyle, itikat yönüyle her türlü olumsuzluklara işaret eden kıyamete kadar gelecek bütün anormalliklere çözümler üreten vahyi en güzel bir şekilde insanlara hem teorik planda hem de örneklik bir yaşayışla güzel numune olarak sunan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'in bu tavırları da unutulmamalı ve peygamberlere iman konusunun Güncel problemlerin çözümü için peygamberi mesajlara e, mutlaka temel parmak basarak değerlendirilmesi gerektiğini öğrenmiş oluruz. Evet sevgili dinleyiciler, peygamberlerin yolları, mesajları getirdikleri hakikatler bize en büyük emanettir. Nasıl birisi korusun diye bize teslim ettiği emaneti ihanet ederek güvenilirliğimizi zedelemek insani erdemle nasıl bağdaşmaz emanetlerin en büyüğü manevi emanetlerdir. Mukaddes emanetlerdir. Yani Allah'ın kitabı, Resul'ün yolu, onların mesajı, Peygamberimizin sünneti seniyyesi, onun davet ettiği esaslar bize her şeyden önce e, emanet olarak bırakılmış. Onlara ihanet etmeden bizim bize nasıl dost doğru şekilde onlar ulaştıysa bizden sonraki nesillere de en güzel şekilde onları ulaştırmak için o emaneti e, en güzel koruyup e, sahip çıkmak, ihanet etmeden. ...güvenilir olduğumuzu... ...bu emanetlere karşı da... ...ispat etmek mecburiyetimiz var... ...evet sevgili dinleyiciler... ...bazı insanlar diyor ki... ...bizim şartlarımız çok ağır... ...bizim işte... ...son yıllarda... E, ...problemlerimiz çok farklı... ...kendine has özel problemlerimiz var... ...çevre şartlarımız... stratejik, stratejik konumlarımız... ...çok e, farklıdır... Dolayısıyla bizim zorluklarımız başkalarının zorluklarına benzemez. İşte reel politik dediğimiz bir şey var. Konjektürel dediğimiz bazı değerlendirmeler yapmak zorundayız. İşte bugün nasıl bir dünyada yaşıyoruz? İşte kanuni problemler var, yasal zorunluluklar var, işte egemen güçler var vesaire gibi insanların hep bahanelerle. ...mazeret üretmeye çalıştıklarını görüyoruz. E, toplumun e, yöneticisi konumunda tutun da... E, ...en alt seviyeye kadar herkes... ...Kur'an'ın hakikatlerini yaşamama konusunda... ...nice uydurma bahanelere, mazeretlere... ...sığınmaya kalkıyorlar. Halbuki sevgili dinleyiciler... ...şunu unutmamalıyız ki... ...hangi peygamber olursa olsun... Peygamberin yaşadığı şartların zorluğu günümüzdeki zorlukların çok çok üstünde olan zorluklardır. Yani Kur'an-ı Kerim peygamberlerin hayatlarından kesitler sunarak bize günümüzdün şartlarından çok daha zor şartlar altında... Nasıl yılmadan, nasıl korkmadan, nasıl zorluklara tahammül göstererek sabırla, kullukla örnek yaşanılabileceğini peygamberi özellikleri sunarak anlatıyor. Demek istiyorum ki bugünün kendine has zorlukları olduğunu sosyal, siyasal ve bireysel eğitimle bilmem neyle alakalı acayip problemlerin olduğunu söyleyen insanlar kendini kandırmaktadırlar her peygamberin gönderildiği ortam imtihan edildiği şartlar karşısındaki güçlerin acımasızlığı zalimliği egemen olarak onları kuşatması bizim mevcut şartlarımızdan çok daha zor çok daha ağır çok daha problemliydi ama hiçbir peygamber mazeret ve bahane peşinde koşmadı. Ben bu zor şartlarda nasıl yapacağım demedi. Tek başına e, Allah'ın dinine muhatap olduğu halde, tek başına mümin oldukları halde karşısındaki ekonomik, sosyal ve siyasal güçlere meydan okudular. Putlara ve putçulara karşı yılmadan savaşım verdiler mücadele gösterdiler cihad ettiler ve dünyada başaramadılarsa tebliğ ettikleri için Allah'ın hükümlerini yaşayıp yaşatmak için gayrette kusur göstermedikleri için her konumda başarılı oldular. Allah'ın imtihanlarını sınavlarını başarıyla verdikleri için ahirette, Örnek ve modellikleri Devam edecek şekilde Güzel nimetlere Muhatap olacaktırlar O yüzden peygamberleri Tanıyan peygamberimizi tanıyan Kendisine bahanetler Mazeretler Arayamaz bu imkansızdır Buna gücüm yetmiyor Allah bunu emrediyor Dinimiz bunu yaşamamızı istiyor Ama ben bunu yapamam Diyemez sevgili dinleyiciler Zaten Zaten öylesine merhametli bir Rabbimiz var ki, öylesine kuşatıcı evrensel hakikatleri sunan Allah'ın e, kitabı, e, Kur'an-ı Kerim var ki, öylesine bu evrensel hakikatleri e, örnek olarak sünnetleriyle yaşayan peygamberler ve başta peygamberimiz var ki, e, bize mazeret, bahane üretmek, söz konusu kesinlikle şeytani bir dürtüdür. Ee, bunun dışında bir başka yol kalmamaktadır. Ve öylesine merhametli Rabbimizin e, bizi çok seven merhametli peygamberinin sünnetlerine muhatabız ki kaldıramayacağımız ağır yükler yüklenmemiş. Hatta bizden önceki ümmetlere bile verilen zorluklar bize verilmemiş. Ve e, Kıyamete kadar her dönemde zor şartlar altında bile yaşayabileceğimiz kolaylıkta, güzellikte e, e, ve e, ilahi rahmet e, prensipleriyle e, düzenlenmiş hayata aksettirilmekte imkansız olamayacak e, kolay ve güzel merhametli bir e, yaklaşım e, sergilenmiştir. O yüzden. Allah bize kaldıramayacağımız yükü yüklememiş, peygamberlere sunduğu zorlukları da hatta bize göstermemiş, kolay bir yolun bize ulaştığını, peygamberlerin ve onların sahabe ve havarilerinin zorluklarının da bize tümüyle zorluk olarak sunulmadığını hatırlamış olalım. O yüzden kendimizi kandırmayalım. E, ülke şartları, efendim kafirlerin konumları, zalimlerin zulümleri, ekonomiyi elinde bulunduranların e, hayatımızı çekilmez hale getirecek acıları filan demeyelim. E, cehennemin sıkıntıları e, ile karşılaştırdığımızda dünyevi zorlukların aslında çok da zor olmadığını ...düşünerek e, İslami hakikatleri e, savunmanın, yaşamaya çalışmanın aslında e, hayatı kolaylaştırmak, güzelleştirmek anlamına geldiğini idrak edelim. O yüzden sevgili dinleyiciler, peygamberlerin e, yaşadığı şartlar çok daha zor şartlardı. Çok daha e, günümüzdeki insanların şikayet edeceği durumlardan çok daha büyüktü. Buna rağmen e, peygamberler o gün işkence çeken Yasir gibi insanlara sabır tavsiye ediyor. Size Allah cennet vaat ediyor diye ahiretteki güzellikleri hatırlatıyordu. Sevgili dinleyiciler biz de e, o peygamberi e, yaşayışı, e, o peygamberi davranışı, o sünnet çizgisini Kur'an'ın hayata ...yansıması ve hakim kılınma gayreti demek olan peygamberi risaleti üzerimizde taşımaya çalışmaz... ...o yol üzere hayatımızı sürdürmezsek bilelim ki ahirette büyük azap dünyada da çok şiddetli fitnelerle, problemlerle karşı karşıya kalacağımız sıkıntılar ve anormallikleri yaşarız. Çünkü Kur'an-ı Kerim Ahsab suresinin bir ayetinde ifade eder ki feliyah <gülüyor> ista'uz bilah feliyaziril en an emrihi en tusibahum fitnetun ayusibahum azabun elim. Ahsab suresi dedim. Afedersiniz. E, Nur suresinin e, 63. ayeti kerimesi. E, Cenab-ı Hak mehal olarak e, bildirir ki o Peygamber'in ...emrine, onun işine, onun sünnetine ve yoluna muhalefet eden, ona diliyle veya davranışıyla karşı çıkan, onun dışında daha doğru ve güzel yol olacağını sanan, başka yolları seçen, başka hükümleri seçen, başka yolları tercih eden insanlar, sakınsınlar bakalım kolaysa, sakınabileceklerse, dünyada nice fitne, sıkıntı, ve problemlerden e, ahirette de elin acıklı bir azaba düşmekten nasıl korunabilecek sakınabileceklerse sakınsınlar bakalım der. Dolayısıyla peygambere ister sözle ister düşünce biçimiyle ister inanç ister yol e, ve hüküm yoluyla e, sünnet yoluyla davranış biçimleriyle muhalefet eden ona karşı çıkan Başka bir yolu tercih eden kimsenin Dünyada e, Rezillikten İzzetsiz ve onursuzluktan Fitne ve kargaşadan Huzursuzluk ve Psikolojik rahatsızlıklardan Kurtulması sakınması Mümkün değil ahirette de Elim acıklı azaptan Cehennemden kurtulup Cennete gitmesi Mümkün değildir sevgili dinleyiciler O yüzden Allah Resulü'nde muazzam, güzel örnekler olduğunu unutmadan, Resul'ün getirdiği bütün prensiplere, onun koyduğu bütün hükümlere, Allah'ın hükümlerini tebliğ ettiği bütün hakikatlere alternatif sunmadan boyun eğmek, başka hüküm kaynağı aramadan, başka tercih edeceğimiz hususlar araştırmaya kalkmadan, Allah'a ve Resulüne teslim olmak Mümin olmanın temel prensipleridir Sahabeyi sahabe yapan Bu özelliktir Bakın peygamberin Etrafındaki insanlar Peygambere nasıl sevgi ve saygı Duydular Ona nasıl e, e, Tabi oldular Birkaç örnek e, sunmaya çalışayım Hatırladığınız bildiğiniz Belki hakikatleri e, Hatırlatmış olayım ee, Hz. Ebu Bekir'in radıyallahu anh e, İslam'ı ilan ve tebliğ ederken karşı karşıya kaldığı işkenceleri bir verelim. Müslümanların sayısı e, henüz 39'a ulaşmıştı İslam tarihinin kaydettiğine göre. Mekke döneminin e, işkenceleri e, devam ediyordu. Hz. Ebubekir Bekir ısrar etti. Ya Resulallah ne olur e, İslam'ı açıktan ilan edelim. İnsanlara duyuralım. E, ne olur bana müsaade et. Ben Kabe'nin etrafında senin peygamber olduğunu, tek Allah'a ilah olarak iman etmeleri gerektiğini, putların tümünü reddetmeleri gerektiğini ilan etmek istiyorum. Ne olur bana müsaade et demişti. Peygamberimiz de bu ısrara dayanamayarak müsaade etmiş ve Kabe'de tebliğ amaçlı bir hutbe irade etmiş. Bir e, İslam'ın özlü esaslarını anlatmaya çalışmıştı Hazreti Ebubekir insanların en yoğun bulunduğu bir anda hatta o kargaşa ve sıkıntı Hazreti Ebubekir'in bu İslam'ı açıktan ilan etmesi neticesinde olan e, problemlerin neticesinde Hazreti Hamza o gün Müslüman olmuştu Hazreti Ömer de bu olaydan üç gün sonra Müslüman olmuştu yani o zorluklar e, güzel bir e, Neticelere de doğum sancısı gibi bir kapı açmıştı. Peki ne olmuştu Hz. Ebubekir'in Bekir'in o İslam'ı açıktan Kabe'nin etrafında ilk haykırdığı insanlara Allah'ın tek ilah olduğu putlara tapmanın dünyada da ahirette de insanı rezillikten kurtarmayacağını ilan etmesi üzerine her taraftan taşlar yağdı. Ee, ellerinde bulunan e, neler varsa onları Ebu Bekir'in kafasına vücuduna attılar insanlar. Sopalar varsa sopalarla taşlar varsa taşlarla yumrukları varsa yumruklarıyla ayaklarındaki çizmelerle Hazreti Ebu Bekir'in üzerine neler varsa onlarla hücum etti insanlar. Ebu Bekir radıyallahu anh bayıldı komaya girdi kendini tümüyle kaybetti öldü artık dediler bıraktılar. Kabilesi bu durumu duyunca Ebu Bekir herhalde ölmüş olabilir dediler. Kabilesi yani Teymoğulları intikam alacağız diye yeminler ettiler. Utbe bin Rebi'a başta olmak üzere Ebu Bekir'e saldıran insanları biz de e, öldüreceğiz e, diye söz verdiler toplandılar. Kabe'ye geldiler onlar da meydan okumaya başladılar. Hazreti Ebu Bekir uzun bir müddet. Mümkün ki günler geçti kendine gelemedi komadan ayılamadı ne zaman gözünü açtı acılarını üzerindeki yara bereği görmezlikten duymazlıktan hissetmezlikten geldi annesi onun başındaydı anne peygambere ne oldu? Oğlum nasılsın gözünü açtın diye sevinen e, annesine anne bırak beni peygamberin başına bir problem geldi mi onu da dövdüler mi onu da incittiler mi diye peygamber sevgisini haykırıyordu. Annesi. Onun bu bağlılığına, onun bu fedakarlığına, onun bu teslimiyetine, onun bu inancındaki üstün gayretine şahit olarak hemen o anda mümin oluverdi. Evet, böylesine çileler, böylesine zahmetler, üç büyük insanın İslam'a gelmesine sebep olduğu gibi insanların... Öldürsek de yollarından vazgeçiremeyeceğimiz bir iman ile insanlar Allah'a ve Resulüne iman ediyorlar diyerek e, böyle bir e, ölümden korkmayan insanların durumuna şahit oldular. İşte Ebu Bekir İslam'a inandığı peygamberi sevip onun yoluna insanları çağırdığı için... Peygamber sevgisinden dolayı muhatap olduğu durumlardan sadece küçük bir anstantane söylemeye, hatırlatmaya çalıştım. Diğer sahabilerin hemen hepsinin benzer durumda olduğunu görürüz. Mesela Hz. Ali, Peygamberimizin hicreti esnasında bilirsiniz ki suikast olacak vahiy ile Allah Resulü biliyor ve mucizevi özellikle Yasin suresini okuyarak ee, onların görmeyeceği gece karanlığında çıkıyor ve yatağına suikast e, heyetinin az sonra ellerinde kılıçla geleceği peygamberimizin daha önce yattığı yatağa e, Hazreti Ali'yi yatırıyor. Hazreti Ali yüzde 99 ölüm riski tehlikesi olan böyle bir durumda en küçük çapta yılgınlık göstermeden Allah'ı ve Resulü'nü sevmenin getirdiği bir bedeli ödeyerek e, suikast yatağına rahatlıkla yatabiliyordu Hz. Ömer'in peygamberin vefatı konusunda tabir caizse öyle bir şok geçirmişti aklını kaybetmişti kim Muhammed öldü derse hemen onun boynunu vururum demeye kalkmıştı halbuki peygamber de bir insandı o da ölecekti o da ölmüştü Hazreti Bekir bunu hatırlattınca e, en küçük çapta bir tepki göstermemişti ama o sevgi peygamberin ölümünü bile kabul etmeyecek bir şoka götürüyordu. Ömer gibi yiğit bir insanı. Sahabilin hepsi hemen böyleydi. Dolayısıyla fedake ebi ve ümmi ya Allah derlerdi peygamberle konuşmaya başlarken. Anam ve babam kendim ve her şeyim sana feda olsun ya Allah derler. Bunu hayatlarıyla da ispat ederlerdi. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, diğer savaşlarda nereden bir Ok geliyor, nereden bir kılıç uzantısı geliyor, nereden bir mızrak uzanıyor Peygamber'e doğru? Canlı kalkan olu verirdi sahabi, göğsünü geri verirdi kılıcın, kalkanın, e, kılıcın, mızrağın, okun önüne Peygamber'e canlı kalkan olu verirlerdi. Peygamber'e gelen bir kılıç ona gelmesin, benim canım seve seve onun yoluna feda olsun diyebilirlerdi, derlerdi. Bugün peygambere, peygamberin yoluna, onun sünnetine, onun getirdiği dine, onun ulaştırdığı hakikatlere, onun tebliğ ettiği Kur'an'a hakaretler edilirken, dinin hükümleri ayakları altına çiğnenilirken, peygamberin yaşayışına insanların mesafesi her geçen gün artırılırken, İnsanlara sahte kurtarıcılar, sahte kahramanlar sevdirilirken, Peygamber'in yoluna engeller konulurken, bu zahmetlerin onda birini, yüzde birini e, ortaya koyamayan e, bizler, e, bir tarafta Peygamber sevgisiyle kılıcın mızrağının önüne kendisine atı veren sahabiler bir tarafta. Sevgili dinleyiciler. Vaktimin dolup dolmadığını tam bilmiyorum ama peygamber sevgisini anlatmaya çalışırken e, belki e, konuşmaya biraz e, halel getirecek duygusal yoğunluğu e, yaşadım. Kendime, e, duygularıma yeterince hakim olamadım. E, i̇nşallah e, önümüzdeki hafta sahabinin peygamber sevgisinden e, devam ederek peygamberimizin veda hutbesi ve bize sunduğu mesajları hatırlatarak Allah Resulüne hakkıyla iman, itaat ve sevgi konusunu e, noktalamaya çalışacağım. E, hepiniz hayırla, güzelliklerle, peygamberi çizgiyi devam ettiren, onun örnek olarak sunduğu hakikatlerin bağlı, bağlıları, e, izleyicileri olarak yaşama gayreti içerisinde, Güzelliklerle kalın Allah'a emanet olun Sevgili dinleyiciler